Hacca gidenin bütün günahları affolunur diyebiliyoruz. Peki bunlara kazaya kalmış namazlarda dahil midir? Şimdi bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse hac derse hac ibadeti esnasında kötü söz söylemez ve insanları kırıcı hareketlerde, davranışlarda bulunmazsa memleketine döndüğünde sanki anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner. Bu hadis sahih bir hadis. Evet. Ancak burada eğer kişinin kılmadığı namazları efendim ödemediği borçları ve zimmetine geçmiş kul hakları yahut e, birisine yapmış olduğu haksızlıklar zulümler, bunlar da affedilecek mi? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadisleri, insanları o işi yapmaya teşvik etmek için, imrendirmek için ifade buyuruyorlar. Hac ibadetini yapanın, sevaplarının çok olacağı, kendisiyle Rabbi arasında bazı günahlarının affedilebileceği, gayesiyle söylenmiş bir hadistir bu. Yoksa ben sizin hakkınızı yemişim, kul hakkına girmişim, kamu haklarını ihlal etmişim, sonra da hacca gitmişim, bu haklar üzerimden kalkar ve günahsız olurum anlamında değildir bu hadis. Hı hı. Sırf Peygamber Efendimiz'in insanları hac ibadetini yapmaya teşvik ettiği için, anlamında bunu değerlendirmemiz lazım. Bunlara tergib yani imrendirme hadisleri denilir. Yoksa hakikatte bir kişi e, üzerindeki kul haklarından kurtulamaz hacca gitmekle. Evet. O hakları mutlaka sahiplerini ödemek lazım. Buna benzer e, e, hadisler de var. Mesela bir kişi diyelim ki zina yaparken o imansızdır anlamında hadis var. Hmm. E peki, yani bir kişi zina yaptı diye ona kafir diyebilir miyiz? Elbette günahsızkardır, günah işlenmiştir, Allah ve Resulü'nün nefret ettiği, hoşlanmadığı, kötü bir işi işlenmiştir ancak kafirdir diyemezsiniz. E niçin Peygamber Efendimiz zina yaparken kişi mümin değildir, ...hadisini irad buyurmuş... Evet, ...ne anlayacağız burada? İnsanları bu kötülükten uzaklaştırmak gayesiyle söylenmiştir. Demek ki bazı hadisler... ...imrendirmek için... ...bazıları da uzak tutmak, uzaklaştırmak için... E, ...söylenmiş anlamdadır. Yoksa illa o anlamını, kelime anlamını... E, ...algılamak doğru değildir. Evet.